Bilinçaltına yönelik mesajlar. Bilinçaltını etkilemeyi hedefleyen mesajlara subliminal adı verilir. Bu kelime bilinçaltına yönelik gizli mesaj olarak da ifade edilebilir. Bu mesajlar bir ürünün reklamını yapmaktan, bir inancın ya da görüşün propagandasını yapmaya kadar varan geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Bunlar görülen ve duyulan görüntülerden değil, bilinçaltımıza gönderilen söz, resim, görüntü ve şekillerden oluşur. Sinema ve televizyon filmleri bir saniyelik 24 kareden oluşur. Her 24 karelik bir saniyeden sonra bir aralık gelir. İşte bu aralıktaki görüntüler kesilip aralarına başka görüntüler atılarak 25. kare oluşturulur. Görüntü saniyede bir bölü 24 olacakken bu bir bölü 25'e çıkar. Kareler 25 olunca bir anda bir görüntü gelir ve anında kaybolur. Genellikle görünmez. Daha doğrusu görülür ama bilinç altında kalır. 25. karenin temel mantığı da mesajı bilinç altına göndermek olduğu için artık sinema sanayinde bu tekniği kullanmayan yok gibidir. Yani sizler evlerinizde bir televizyon kanalındaki herhangi bir dizi, film ya da bir belgeseli seyrederken aynı zamanda 25. karelerle bilinç altınıza gönderilen mesajları alabiliyorsunuz. Bu gizli mesajlar sayesinde o reklamı, diziyi, filmi ya da herhangi bir resmi hazırlayan kişi kendi hedefine, niyetine ve ideolojisine göre vermek istediği mesajı 25. karelerle bilinçaltına göndermiş oluyor. Filmlerde ve reklamlarda gözle görülen mesajlar bu kadar etkili olmuyor. Çünkü insan bilinçli bir tercihle gördüklerini veya duyduklarını ya reddediyor ya da kabul ediyor. Oysa ki 25. kareyle verilmek istenen mesaj ister istemez bilinçaltına kaydediliyor. 25. karenin ve subliminal reklamların temelinde bu düşünce yatar. Hedefteki kitlenin bilinçli seçim hakkını elinden alarak onları gizlice kendi hedefine ve ideolojisine göre yönlendirmek. Önceleri bu bilinçaltı telkinlerini, ticari hedefler ve büyük şirketlerin mallarını halka pazarlamanın bir yolu olarak gördüler. Daha sonra bu taktiği öğrenen her kişi ve her yapımcı, kendi niyet, inanç ve ideolojisine göre vermek istediği mesajları bu yolda insanlara zerk etmeye başladılar. Sublimiler teknolojisi maalesef çizgi filmlerde, şarkılarda, reklam panolarında, filmlerde yasal olmayan bir şekilde kullanılıyor. Çocuklara sevgiyi, kardeşliği öğütleyen masum zannettiğimiz çizgi filmlerin arasına pornografik resimler, şiddet unsuru içeren görüntüler bu teknolojiyle saklanıyor. Çocuğumuz fark etmeden o görüntüleri beynine konuk ediyor ve şahsiyetinin oluştuğu o en ciddi yaş diliminde bu görüntüler içeride bilinçaltında hapsoluyor. Artık siz siz olun, her gördüğünüze ve duyduğunuza çok dikkat edin. Televizyonda izlediğimiz pek çok dizide ya da filmde ya marka yerleştirme ya da sanal reklam uygulamalarıyla karşılaşıyoruz. Film başlarken genelde bu filmde sanal reklam uygulaması yapılmaktadır uyarısı vardı. Ekranda bir ovada yol alan otomobili izlerken birden bir mimarlık firmasının reklam tabelası ve bir apartman beliri veriyor. Ortalık yerde duran çeşitli reklamlar ve tabelaların altında beliri veren markalar. Kaldı ki Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde bilinçaltı reklam yasaklanmıştır ama bütün reklamları, dizi, film ve belgeselleri bilinçaltı mesaj içerip içermediği noktasında denetleyecek bir yapı kurulamamıştır.